The to the bir sorunum var diyor. Şey Efendi diyor Zikrullahı umuma açtı diyor. Bu her zaman yapılan bir adet mi diyor? Yani herkes girebilir mi havlakaya diyor? Yoksa niye niye açtı diyor? Beni çok tesir etti bana. Benim çok hoşuma gitti diyor. Ben Allah'ın cücceleri hacetlerin herkeci davet ederin bir ferdin ne rengine ne vesvedine ne diline bakarım Allah'a çağırırım. Bütün mahlukatın ekmekli insan olur. İnsan olun şerefi de Allah'a bilmekle Allah kullakla Allahla olmakla bu Allah şerefe sahip olabilir. Ekmek ikmek demekle insanın karın doymaz. Ekmeği yemek lazımdır. Ama ekmek demince dana ekmek gelmez. Esma'dan Müslümanlığa gideriz. Esma görül esma ilahi. Bu esmadan müsammanı Allah-u Çünkü her mahluk Hakk'a giden bir kapıdır. Hatta her mahlukun her nefesini alıp vermesi bir kapıdır. Yani bu da Hakk ve Bela ismine bilmek, sonra kudretine ve kuvvetini gözüyle müşahede etmekle olur. Yani bu kuvveti, bu kudreti burada görmeyenin baş gözü görse de kalp gözü görür. Kalp gözü görürse elbet ki veli nimetinin, ve bu nimetlerini görecek, bu kudretine hayran olacak ve onu <gülüyor> sevecek. Öyleyse bu, bu lezzeti duyurmak için ben herkesi davet ettim. Allah'ın çağıralım beraber diye. Rüzgar esti, ağaçların hepsi sallandılar. Bu ağaç sallanmadı, öteki sallandı değil. Hepsi salladı, bak.